Alp Ulagaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın abi. Günaydın. Günaydın abi. Evet bugün bol bol spor konuşacağız. Atletizm filan herhalde değil mi? Yoksa mı evet. biraz tadı mı konuşalım? Tabii bir şey oldu galiba. E, öyle öyle rivayet, şey oldu. rivayet ediliyor. Sen orada mıydın?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 Peki öncelikle şeyden bahsedelim. Bu Polat gider mi sence? Ee, normalde Şubat ayı sonu sanıyorum. Şubat ay sonunda kongre var ama mali kongre var. Seçimli kongre yok. Ee, gelecek yıla kadar. Ee, ama yani ben seçim... normal yollarla değil de evet, bir tabii, istifa evet. ya da hayi seçim olsaydı <gülüyor> hakikaten muhtemelen bir karşı aday çıkarılır. Bu ee,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 Ee, şey olarak hani Polat, Adnan Polat istifa eder mi hiçbir seçime gerek kalmadan çünkü yönetim içinde de bir çatlak var ee, dün anladığımıza göre dün yapılan yönetim kurul toplantısında tartışmalar çıkmış ee, yönetim kurul toplantısı da bu arada yeni stat da yapılıyor öyle <gülüyor> mi? Evet. Yani o, da, o da yapma. güzel hayırlı, hayırlı olmamış Adnan Polat bir süre oraya gitmesin ee, i̇ki, iyi, şey olur iki, yani istifa eder mi hmm hani şu yaptırdığı stadın bir süre şey için en azından futbol için kullanıldığını görmek isteyecektir diye düşünüyorum. Hani sezon sonunda Kralıç olmazsa dayanayım diye diye düşünecek tahminim e öyle. O mu yaptırdı ama. Bir de TOKİ başkanının konuşmalarından da biz onu demi e, yan yana gelecekler. Hallettik biz. Yan ettik yana. Diye. Evet, yani şimdi Galatasaray'da büyük çatlak, işte Polat'a istifa çağrısı falan gibi manşetler ya da sürmanşetler manşetler görüyoruz çeşitli gazetelerde. Ee, ıslıkçılık olayı var. Meselenin çok bir dakikada da bir özetlememizde fayda var. Nedir bu ıslıkçı? Islıkçıları vermeye karar verdi falan deniyor mesela Galatasaray teslim etmeyi. Emniyete nasıl oluyor? Bunlar? Aslında... Türkiye'deki bütün gariplikler geçen cumartesi Galatasaray'ın yeni stadyumunun Seyran Tepe'deki yeni stadyumunun açılış töreninde ortaya çıktı. Yani hem e, Türkiye'de spor özellikle büyük spor kulüplerinin kayırılması spor akımı bütçesinden kaynak aktarılması e, devlet ve hük hükümet görevlilerinin kendini e, muhteşem bir zuldazan etmesi e, toplum üstünde hani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 O mesela çok yoğun değmiş. Birkaç tane değil, Galatasaraylı değil, değil. şeyle konuşup onların anlattığı şuydu. Ya zaten bu ara işler kötü gidiyor. Taraftar her şeye tepkili falan gibi bir şey diyorlardı. Politik yanını ısrarla sordum ben. Bence politik değil falan gibi şeyler anlatıldı bana. Ee, yani şu var. Futbol seyircisi hani futbol seyircisi nasıl ama bütün dünya tek Türkiye'de değil. Sağda çıkan 11'ini izlemek yani yönetim kuruluyormuş. Başbakanmış, bilmem ne idare Çok umumlu değil yani taraftarın dünya bu yenistattessi şöyle bir özellik var yani Galatasaray biraz saçtı işte bu yeni stada geçelim Geçen hafta konuştuk ya yani paralı sevgi çekelim e, farklı bir seyirci yaratalım düşüncesi var e, yani işte dünyada geçen endüstri futbol seyircisi bu En azından e, bu tip 20-25 bin kişiye sezonluk bile satabilirsek hani yılda onlarla bir para kazanacağız e, hem koltuk satarak hem de onlar Tüketim yapacaklar stat içinde. Böyle bir gelir kaynağı olacak düzenli olarak. Ama bu seyircinin bir özelliği var. Yani Türkiye'deki bu grubun bulunduğu sosyoekonomik grup ee, şu an hükümetteki ee, partiyle pek şeyli değil. E, sempatik birbirlerine. Özellikle İstanbul'da hani tahminen oturdukları semtleri, yaşadıkları semtleri ve o semtlerde e, muhalefete çıkan yüksek oyu düşünürsek e, yani ...Recep Tayyip Erdoğan'da da geldiğinde... ...ciddi bir tepki alacağına çıktı. Yani bunu örneklerini bu yıl gördük. Biri Dünya Basketbol Şampiyonası finaliydi. Çok ciddi şekilde... ...yogalanmıştı benzer bir şekilde. Ee, öbürü de... E, e, YouTube konseriydi. Hani Güya e, yollanmıştı orada da. Hani benzer bir şeyin yaşanacağı... ...tam edebilirdi ama işin... ...şeyini kaçıran... ...dozunu kaçıran onda herhalde Toki Başkanı oldu... E,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 ...vallahi sevmediğimiz tip çıktı hükümete yakın... yuvaladık ne konuştuğunu duymadık diyenler de çıktı. Yakın tribünlerde oturup e, ağır konuştu... ...tabii ki yoğaladık diyenler çıktı. <gülüyor> Tam bir mikrokozmos yani... ...senin de ya, dediğin arada, gibi Türkiye'deki bütün eğilim ve olguların... ...fenomenlerin bir aşuresi gibi bir şey. Yani bu arada... Şehir mı bilirteyim. Hani stada gidip yuvalamadım diyen birini ben görmedim. Hani diyeceksiniz sen de belli çevrenin insanısın o yüzden olabilir. Ama konuştuğum kişilerde hani aynı sektörden değil farklı sektörden hatta farklı gelir gruplarından kişiler. E, hepsi e, yuvalamış herkese, mı? Hepsi yuvalamış. Ailece hem de. <gülüyor> yani bunlar maça ailece eşlik çocuklu giden kişiler. <gülüyor> Ee, o yüzden şey de değil ya anladığım kadarıyla hani 300 kişiyi yoladı büyük yankı yaptı sonra varlattan açıklamadım. Sadın Akustik çok iyiydi ondan çok duyuldu. Görümü ee, de sanki çok doğru değil. Ee, yani kendi etraflarında da e, birçok kişinin yoladığını söyledi bu konuştuğun kişiler. E sen e, konuştuğun insanların hepsini e, bildirdin değil mi Galatasaray'a ve emniyete? Mütebbi tehlike kimlik ne öyle hemde? Aha evet tabii. <gülüyor> <gülüyor> Peki bu ile ilgili genel olarak statlarda anladığım bir ıslıklama zaten genelik olarak var. Ve bunun bir yanı politik, bir yanı sportif, bir yanı da işte nevrotik neyse. Sonuç olarak böyle bir şey yaşanmış. Yani şudur. Kovalardan mı? Bizim bu statlarda dandik anonslar yapılırdı. Yani böyle bu statlar kulüplerde değilken gençlik Spangler müdürlüğü böyle kerhan birisi çıkar. Kötü bir hoparlör ses sisteminden Ömer siz bilirsiniz. Evet gayet. Oçan hokan yürürür falan diye duyulmuyor duyulmamışsa bir şey olur. Hakikaten yuvalanır mesela.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 Ee, onunla alakalı hani işte gelen bir oradaki güç simgesine de tepki olabilir yani genel bir tepki var zaten Galatasaray başkanı da o da yuf alabilirdi belli kesimlerden evet, e, belki bunlar e, sahalarımıza sahalarımızda görmek istemediğimiz hareketler filan diye bir anons yapılmadı mı? Şey sırasında mı? Konuşmalar <gülüyor> üstlükler, <gülüyor> sırasında mı? üstlükler sırasında mı? Evet, üstlükler sırasında. Yabancı madde <gülüyor> <gülüyor> Yani e, e, fakat soruşturma ve polisiye bir hale gelmesi de işin en bence tuhaf tarafı. Zaten yani. e, muhtemelen daha sonra olan olmayan bana çıkaran da e, özellikle Toki Başkanı'nın olayı iyice üstüne gidip... E, şey yapması. Başbakanın da olsa i̇şte Galatasaray'ın bir kırışı yok. Bir Allah kuruşu yok. Değil mi? Para birimi öyleydi. Bir Allah kuruşu yok demesi. Toki başkanının kanal kanal canlı yayınlara bağlanıp aynı benzer şeyleri söylemişti. Yani biz yaptık işte Galatasaray'ın pek şey yok, payı yok vesaire. Bir de yani iyice üzerine tutup Galatasaray başkanının çıkıp hani artık zor durumda da hani belli imzalar almak zorundalar. Hani yaranmak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 görevlileri vermek, tespit etmek filan. şimdi o iki grup iki saçmalık var orada. Bir siyasi tarafını düşünelim yani yapılan eylem e, bir suç içeriyor mu? İstia etmiyorum. İnsanlar proteste diyorlar. İşte yani, Durumu e, söylüyorum dünyada yapa. siyasi liderlerin durumunu düşünürsek hani son dönem Tunus vesaire. Yani e, yukarı çıkmayı kabul ediyorsanız e, Alkış vesaire e, bazı yerlerde karşılığı da olacak. hiç çocuğunuzda gitmeyebilir. Ayıp da olabilir ama var bu siyasette. Yani tüm liderler için. Onun için yani bir şiddete girmedikçe bunu sinir çekeceksiniz biraz. Bu kısım var. İkincisi bize şu yönü var. Demin bahsettik. Paralı seyirci. Yeni seyirci. Endüstriyel futbol seyircisi. Yani o seyirciye siz biraz müşteri muamelesi yapıyorsunuz orada değil mi? Hani bu eleştirilen de bir taraf. Işte seyirciyi müşteriye çevirdiler. Hep para peşindir. Ama o ee, özellikle Türkiye'deki o statta koltuk alacak müşterilere baktığınız seyirci böyle muamele hiç kabul etmez yani adama o adam şey ister biraz şımartılmak, el üzerine tutulmak siz adam hakaret ediyorsunuz bir de teslim edeceğimsin oraya gelmişsin daha ilk günden e o o adamdan belki bundan sonraki 10 yıl koltuk almasını bekliyorsunuz o şimdi bu sezonki kartını kırar atar yani.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 hem futbol ekonomisinin hem bu siyaset futbol ilişkisinin ne seviyeye geldiğini gösteren bir şey yani e, şunu yapamıyor kulüp yani başlarım stadına e, Ali Samen'e vermiştik ama dönelim biz şeyde biz oynarız Yok. onu yapsaydı ha. o zaman tabi hiçbir o, diyeceğim yoktu ha, Kasımpaşa'dan uğrarız bugün futbol ortamında onu da diyemiyorsunuz çünkü bu iş artık 1 milyon dolarla değil 100 milyon dolarla dönüyor 30 yıl önce 1 milyon dolara kulübü çeviriyordunuz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 <gülüyor> şey açısından öyle dediğim bu mo modern spor seyircisi. Yani evet, işte Amerika'da vesaire de yani o kim gelmiş o şeyle yapılmış, öbürüne e, toki yaptırmış, Ali Samiye ve da değil adam parayı öyle, vermiş. para aldılar belli koltuklar için. Öyle üç satılıyor vip koltuklar falan. Bana ne der? Ben onu vermişim şu kadar bin doları. Çalarım İsterim, Arkada iki bini deyerim, Müslümu da çalarım. Umurunda değil der yani. Evet, o... Bak, işte dün e, bazı kombineler iptal ediliyor falan gibi haberler geldi. Yani o çok ciddi şey yol açar. Çünkü sanıyorum hedeflerikleri e, sezonluk bile sayısını satamadılar tabi. Yarım sezonda biraz zaten şey bulmak zordu, e, alıcı bulmak zordu. Şimdi tamamen durmuş. Yani 18 bin, 18 20 bin arasında bir yerde takıldılar. Yani kim olur bu şeyden sonra koltuk? Şöyle düşünür adam, potansiyel alıcı olan. Evet koltuk alacağız adam bize atacak oradan. Yok daha neler. Hatta polise de e, verebilir. üstü bir de odalı olacak diyecek. Evet yani <gülüyor> hakikaten. Evet. Yani Başbakan'ın da tabii kendisini fazla ciddiye alması Türkiye'deki temel sorunlardan da bir tanesi e, o olsa gerek. Herkes ağır ol ki molla desinler edasında son derece ciddiye alıyor kendini. Evet, yani burada aslında bütün kullanılan Kaynak da kamu parası. Yani her birimizin parası ve araziye düşünürsek, e, yani muhtemelen kamuya ait bir araziydi orası. Evet. E, hepimizin parası yani. Oradaki 3 lira, 5 lira vesaire Ve diğer kamuya ait olan bir başka arazi. Aleyhisselam yani. Bunlar takas ediliyor, bir takım paralar dönüyor. Nedir işte Galatasaray'ın yönetimiyle devletin bazı süzey kurumları arasında olan bir pazarlık yani hiç taraftara sorulmuş mu o semtlerde oturanlara sorulmuştum. yani siz şeyde Mezdeköy'de alışveriş merkezi istiyor musunuz? Rezidans istiyor musunuz? Yandaki likör fabrikası yıkılacak vesaire. Bunlar hani bir şey olarak bir katılımcı demokrasi içinde soruldu mu? Abi Zaten... adamlar Alino'yu gömüp ardından benim diye anlatıyor ya. <gülüyor> Sen ne diyorsun? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Aliona. Aliona, Aliona orada. <gülüyor> Aliona. Aliona çeşmesi. Aliona. Evet ve şey diyor. Yani birkaç yüzyıl daha toprak altında kalmasının bize göre bir mahzuru yok diye konuştum. Biriden bir kastı sen <gülüyor> ben ayrıca yani. Sence bir mahzuru var mı? <gülüyor> şifalı toprak, şifalı. Şifalı, pardon. Şifalı yani iyi gelir. hakikaten şey de şimdi artık programın da sonuna geldi. Yorgunluk da başlıyoruz. Başka bir atasözü daha geliyor aklıma ama biraz galis kaçar diye.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 Ve i̇yi. Bu, bunlar hepsi bizim cebimize döneceği için çok mutluyuz. Tabii, tabii. Yani tabii, çok, çok iyiymiş bu haberler. Peki bu konu bir yandan da şeyle de bağlantılandırılıyor. Bu AKP işi mi yoksa daha öncesinde daha demokratik, daha as ticari, daha ahlaki bir futbol hayatımız var da bu AKP mi bozdu bu işi? Bu konuda bir fikrim var mı? Yok. Mi? Bu yani endüstri futbol tamamen Türkiye'nin batıdan kopalıdığı bir şey. Yani hatta işte ABD bunun çıkış yolu. Hatta ABD'de e, bu konu üzerine Televizyon ve çalışan birkaç marjinal profesör var. Ekonomi profesörü marjinal diyorum çünkü orada da hani bir şeyler spor testi yapılması falan ee, bir takım politikacılar ve spor kulüplerinin sahipleri patronlar için orada şirket gibi. Hepsi için şey işte hem övünç hem kazanç kaynağı. Biri için övünç, biri için kazanç. Ama bazı profesörler çok ciddi eleştiriyorlar. Yani son 20 yılda ABD'de tam kaynaklarında spor kulüplerine e, herhalde 20-30 milyar dolar aktarılmış. Yani yeni salon tesis yapılması için. 20 milyar dolarının ne para olduğunu hatırlıyorum rakamı. Yani ABD'nin bütün e, gayi saf yurt dışı büyük sayılmaz ama işte ufak ufak topladığımızda her yerde ciddi etkisi var. Ve aslında yeni bir spor tesisinin etraftaki işte piyasayı canlandırmadığı e, hatta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 New England Patriots yaşasın. En büyük takım bizim sokaklara dökülelim. Yeni stat yapalım. Aynen hani öyle. Biz... yani Aha. bu Sonuna da geliyoruz. Ben evet. bir senden aldığım evet. bilgilerle bir şeyi de ilave edeyim. Düşündüm. Biz buradan bulunduğumuz binadan da <gülüyor> çıkma durumundayız. Burayı şey yapmayı düşünüyoruz. Yeni alacağımız binada bir alışveriş merkezinin ruhuna koyacağız açık gazeteyi. Ne diyorsun Güzel. açık? Yan dükkanda şey hamburger, etta öbür yanda lahmacuncu olacak abi. İyi şey olsun. Etrafta bir koridor, gelenler, gidenler izlesinler çalışmayı. Aynen öyle <gülüyor> olacak. <gülüyor> Peki. Ya da bir ya da şey yaparsınız. Hani 7 katlıydı, 8 katlıydı değil mi han? Evet, 8. 8. 8 katlı o şey yapıldı. Center Sports Hall'un mesela falan böyle yeni mimari. E, tabii şey onlar gibi. olacak. Bir de koridorumuz <gülüyor> özel olacak orada spor tesislerinin. <gülüyor> Ayrı bir özelliği var ama şimdi anlatamam. <gülüyor> Çok çok teşekkürler Evet. İyi yayınlar, <gülüyor> haftaya görüşmek üzere. Spor.